Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra iman kalplerine tam yerleşmemiş olanlar ve siyasi hırs taşıyanlar ne yazık ki İslam'dan uzaklaşma yolunu tercih ettiler. İrtidat edenler ve irtidat ifade eden mana taşıyan hareketlere girişenler oldu. Bunların başında şüphesiz müseylimetül kezzab gelir. Bir başkası Esved el-Ansi diye meşhur olan şahıstır. Evet, daha da var. Dolayısıyla Esved el-Ansi, bayanda da o şey vardır. Esved el-Ansi büyücüdür. Yani büyü marifeti olan bir insandır, sihirbazdır üstü gösteriler yapabilen illüzyonist diyorlar şimdi bir de yani o da eklendi ona e, farklı bir şey esasen yani dolayısıyla o da eklendi bu nevi kabiliyetleri olan birisidir. Yine bir cinle irtibatı vardır ondan da bilgi sızdıran aldıran birisidir. Bu marifetlerini de kullanarak dolayısıyla insanları kendisine cezbetmesini başarıyor. Ama Allah Resulü'nün gönderdiği bir fedaiden kurtulmayı başaramıyor. Dolayısıyla daha Peygamber Efendimiz hayattayken vefatından bir ay önce bu alçak temizleniyor. Ama Müseylimetül Kezzab çok büyük bir tehlike arz ediyor. Biliyorsunuz daha sonra Yemame Savaşı'nda çok tehlikeli bir savaş olmuştur. O günlere kadar yaşanan savaşların en tehlikelilerinden birisi yaşanmıştır. 40 binlik bir orduya sahip bir insandır. Ama onu da nasıl diyeyim kurtaramamış Halid İbni Velid'in 12 binlik ordusu yerle bir etmiştir. Üstelik Halid İbni Velid e, sadece savaşı kazanma yönünde taktik işlemez. Hazreti Ömer'le biraz anlaşamıyorlar o konuda. İmha harbine de düşkün birisidir. E, şöyle diyeyim isterseniz daha kuru ifadeyle. Yendiği yere serdiği insanın kökünü de kazır. Öyle bir yapısı var. Müseylimetül Kezzab'ın da bir nevi kökünü kazmıştır. Çok dehşet bir şekilde çökertmiştir bütünüyle. Yendikten sonra da peşini bırakmayan bir yapısı vardır. Bunu şunun için, bunun derinliklerine dalıp gitmeyeceğim. Dolayısıyla Ebu Bekir anh'ın hilafet devresinde Ebu Bekir radıyallahu anh gerçekten o yumuşak bilinen insan, o namaz kılarken gözyaşlarını tutamayan insan, o merhametiyle, şefkatiyle tanınan insan, halifeliğin gereği olan çelikten irade kesilmeyi gerçekten başarmıştır. İsame radiyallahu anh'a Allah Resulü hazırlamıştı ortuyu. Allah Resulü hazırlanınca Medine'yi terk edememişti. Orduyu yola çıkartmıştır. İrtidatlar baş gösterdi, ordunun Medine'de kalması gerek, ne olur yola çıkartma denilmişse de bu orduyu Allah Resulü hazırladı, ben durdurmayacağım demiştir. Üsame'yi orduyla Allah Resulü'nün yönlendirdiği istikamette yola çıkartmıştır. Bu aynı zamanda İslam ordusunun gücünü de göstermiştir. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Demek ki Medine'de zaaf yok. Demek ki Medine hala güçlü, böyle bir orduyu gönderebiliyor demiştir. Ordunun gittiği istikametlerde hakikaten o da vazifesini dört dörtlük başararak dönmüştür. Hem o böl gittiği bölgede sükuneti sağlamıştır. Hem de diğer bölgelere de gözdağı vermeyi başarmıştır. Yine biliyorsunuz biz zekat vermeyelim. Çünkü mal canın yongasıdır. Kolay kolay verilmiyor. Dolayısıyla bizi zekastan muaf tutun diyen insanlara yine hepinizin bildiği Ebu Beker radiyallahu Vallahi Allah Resulüne verilen cılız bir deveyi vermeyi reddetseler harba çarım demiştir. Çünkü bu Allah'ın bir ibadetini bir farzını inkar manası taşıyor. Tereddüt etmem demiştir. Hazreti Ömer bile sertliğine rağmen yumuşak davranılmasını şu tehlikeler atlatıldıktan sonra ağızlarını payının verilmesini teklif etmese de Ebubekir radıyallahu anh ona da geçit vermemiştir ve çok geçmeden Mevla onu muzaffer eylemiştir. Bütün mürtetler bastırılmıştır. Onların bastırılmasıyla tabii ve yaşanan kayıplar sebebiyle de Kur'an-ı Kerim cem edilmiştir. Bu noktaya tekrar döneceğimiz için oraya girmiyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yılları dolayısıyla bütün bunlarla mücadele etmek, sahabeler de meşgul sindirmek, yeniden huzur ve sükunu sağlamakla geçmiştir. Onun arkasından Hazreti Ömer devriyle beraber oldukça istikrarlı bir zaman dilimi başlamıştır. Bu devrede fıkıh daha ziyade mürtetlere cevap veren İslam'ın ana yapısını koruyan farzlarını, vaciplerini, haramlarını, işte helallerini netleştirme mücadelesi vererek çevresindeki İslam olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen insanlara İslam nasıl yaşanır bunu öğreten, bunun üzerine tetizlikle duran bir yapıya bürünmüştür. Taif böyle biliyorsun çok geç Müslüman olmuştu. Onun Müslüman oluşuyla Allah Resulü'nün bu dünyadan ayrılısı arasında çok fark yoktu. Ama Taif İslam'da sebat etmiştir. Başlarına verilen, vali olarak verilen genç delikanlı, Ey Taifliler! Bu cehaleti işlemeyin. Allah dinine son girenler oldunuz. Böyle bir hatayı yıllar yılı işledik. Sakın ilk terk etme, alçaklığını yaşamayın demiştir. Gerçekten Taif sebat etmiştir. Bütün bunlar ciddi bir başarıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tavrından da görüyorsunuz, İslam'a giriş kapısını geniş tutuyor ama sonra öğreniler istikrar bulurlar ümit ediyor. Birçokları öğrenmiş ve istikrar bulmuştur. İstikrar bulamayanlar, teslim olanlar, yani İslam'a boyun bükenler ama İslam kalbine yerleşmemiş olanlar ne yazık ki öbür yolu tutuyor ise de Mevla onlara fırsat vermiyor. Ebubekir Bekir radıyallahu kararlılığı bunu önlüyor. Daha sonraki yıllarda giderek ihtilaflar başlıyor. İhtilaflar biliyorsunuz Hazreti Ömer hayattayken ihtilafa kolay yer yok. Hazreti Ömer geçit vermiyor. Hatta yine paylaşmış idik Hadid ibni Velid radıyallahu anh komutanlıktan alındığında çevresinde mektubu okuduğunda ve komutanlıktan alındığını çevresine duyurduğunda, orada bulunan şahıslardan birisi, bu bir fitnedir, geçit vermeyiniz manasında bir kelime söylemiştir. Halid İbni Velid derhal atılmıştır. Hazreti Ömer hayattayken fitne olmayacak demiştir. Bu bir imtihandır. Ben Ömer için değil, Ömer'in Rabbi için savaşıyorum ve cihad etmeye Nefer olarak da devam ederim diyerek hakikaten büyüklük göstermiştir. Hiç itiraz etmemiştir. Sonraki günlerde de er olarak bir nefer olarak mücadelesine de devam et kürüp gelmemiştir. Devam etmiştir. O devirler yalnız şöyle bir şey var. Bu devirde büyüme çok hızlı olmuştur. Ordular neredeyse Ermenistan'a gelmiş dayanmışlardır. Azerbaycan'a dayanmışlardır. Azerbaycan topraklarında ilerlemişlerdir. Oradan bizim Erzurum'a doğru da sarkmalar olmuştur. Öbür taraftan Mısır ve Kuzey Afrika'ya doğru genişleme olmuştur. Bizans toprakları her geçen gün Bizanslar İslam'a toprak kaybetmeye başlamışlardır. Bu sadece toprak kazanması meselesi değil. Binleri kazanıyorsunuz. O binler Yeni bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Şöyle diyeyim, belki de bu devrede uzaktan konuşuyoruz. Şöyle bir nefes alıp, bu Müslüman olan insanlar İslam'ı nasıl yaşamalı? Gönüllerine sinecek şekilde. Gerçekten İslam nedir? İnsanlardan ne ister, nasıl bir hayat tarzı arzu eder? Bunun sindirilmesi için birkaç yıllık bir nefese ihtiyaç vardı. Ama büyüme devam etmiştir. Bu büyümenin, bu İslam'a girmenin, İslam'a girip ama İslam'ı yeterince anlayamamanın sıkıntıları, Hz. Ömer'den sonra Hz. Osman devrinde meyvelerini kötü vermeye başlamıştır. Karışıklıklar çıkmıştır biliyorsunuz. Bunun elbette ki düşünce tarzına tesiri vardır. İlk olarak da biliyorsunuz fıkhi ihtilaflar hiçbir zaman ayrılığa ve düşmanlığa sebep olmamıştır. Bunu bastırarak söylüyorum. Çünkü günümüzde sık sık işlenen konulardan bir tanesi de Hanefi mezhebinin sanki Şafi'ye, şafiinin sanki Hanbeliye düşman olduğu şeklindedir. Bu ne o gün olmuştur, o yıllarda Hanefilerden önce, Manikilerden önce de olmamıştır. Bastırarak söylüyorum sonra da olmamıştır. Sebebine geleceğim. Ama ilk çatlaklar Akidevi alanda olmuştur. Ve siyasi yapıl olmuştur. Belki de ilk diyebileceğimiz ikisi birbirinin içerisine girerek aynı kalplerde hırslar taşınarak olmuştur. Birinci açık ve net tavır ne zaman ortaya çıkmıştır? Hakem hadisesinde ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali devrinde ortaya çıkmıştır. Hakem hadisesine üstelik Hazreti Ali kendi karar vermemiştir. Hakem hadisesini kabullenmemiştir. Madem cihat meydanına çıkıldı, savaşa çıkıldı bu hadise cihat meydanında bitecek demiştir. Çünkü burada canlar verilmiş. Burada netleşsin demiştir. Ama hani bilmeden alim kesilen, yazmadan katip kesilen çok bilmiş insanlarımız vardır. Halen var. Yani bunu tenkit içinde demiyorum. Biraz haddini bilmeme açısından diyorum. Hemen fikirler yürütülmeye başlamıştır. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl rehber edinen, Allah'ı Rabbilen, Resulü Peygamber taşıyan insanların üzerine hakemliği kabul edip de öldürmek için mi yürüyeceğiz? Kur'an-ı Kerim aramızda hakem olsun dinlere mi karşı savaşacağız diyerek Hazreti Ali radıyallahu an hakemli kabulliğe icbar edilmiştir. Hakemlik hadisesinde de Amr İbni As Ebu el eşariye oynayacağını oynayınca bu sefer hakemlik hadisi daha büyük soğukluk, daha büyük düşmanlık getirmiştir. Şimdi bunların da derinliklerine girmeyeceğim. İnşallah Siyer'de bütün bunları Ridde hadiselerini bunlar nedir paylaşırsınız. Ben sadece bana faydalı olan bölümlerini alıyorum. Zaman zaman derinliğine girerim yani fayda ifade ettikçe. Ama aynı grup içerisinde daha çok aynı insanların bulunduğu grup daha sonra hakemlik hadisesi büyük bir hataydı. Allah'tan başka hükümran Allah'tan başka hakem tanımak, Allah'tan başkasının hükmüne boyun büyüme, bükmek manasına geliyor idi. Bu küfürdü, bu dalaletti. Biz bundan tövbe ettik, siz de tövbe edin demişlerdir. Ali radıyallahu an. hakemlik, hakeme gitmek bir hataydı. Biz gitmek istemedik, siz gittiniz. Siz ısrar ettiniz. Ama bir insanın arasındaki bir meseleyi hakem yoluyla çözmesi, sunha bağlaması gayri İslami değildir. Yani bu insanlar karşıdaki insanı kaybetmek veya şöyle korkusunda olsa doğruyu söyleyen, özellikle Hazreti Ali çok net konuşan bir insandır. Bu gayri İslami bir tavır değildir. İslam'da hakim vardır. O da Allah'ın hükmünü korumakla yükümlüdür. Hakeme müracaat da vardır. Hakeme min ehlihe. Ve hakememin ehli. Ne yapıyorsunuz? Karı koca kavgalarında da ilk yapılacak hadisen bir tanesi aralarında çözerlerse genellikle büyük hadiselere kıracak laf söylerler. İki taraftan aklı başında bir kişiyi kadının ailesinden, aklı başında bir kişiyi erkeğin ailesinden seçiyorsunuz. Ailenin problemlerini onlar çözüyor. Onlar çözmeli. Bu da bir hakemlik hadisesi. Dolayısıyla bu ve benzeri. Müminlerin hakem, Allah Resulü'ne hakem olarak Beni İsrail'de gelirdi, Müslümanlar'da gelirdi, hatta diğerlerinden bile gelen vardı. Aramızda hakem sen ol derlerdi. Hele de haklı olduğuna inanan, mutlaka hakkının kendine verileceğine inandığı için Peygamber Efendimiz'i tavsiye ederdi hemen. Şimdi durum bu olunca, dolayısıyla hakemlik hadisinde başkasının hükmüne razı olmak, Allah'ın hükmüne ters düşmek manasına değil, hacet Ali radıyallahu anh Evet, hakem hadise bir hata idi ama uzlaşılamayan bir meseleyi çözmek için hakeme müracaat gayri İslami değildir. Bu bir hata değildir. Tevbeyi gerektiren küfre düşüren bir hata değildir. Denildiği için bu inatlaşma giderek Hazreti Ali'de bütün İslam ümmetini de terk eden hariciler topluluğunun oluşmasına sebep olmuştur. Bu nevi tavırlar haricilerde giderek fıkhi bir mesele değil, akidevi bir mesele haline gelmiştir. Onlara göre amellerde ameller imandan parçadırlar. Dolayısıyla iman artar ve eksilir. Farz olan bir ibadeti inanmayan değil, yerine getirmeyen, namaz kılmayan kafirdir. Oruç tutmayan kafirdir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah cihadi emrediyor. Cihad etmeyen kafirdir. Hakem tayineden kafirdir. Nokta nokta nokta. İçki içen kafirdir. Nasıl diyeyim? Herhangi bir haramı, herhangi bir sebeple işleyen kafirdir. Dolayısıyla böyle bir anlayışla hareket etmeye başlıyor. Bu anlayış çok acı meyveler vermiştir. Belki bu meyvelerin en acısı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın katledir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı düşman katletmemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hazreti Ali'yi öldürmenin sevap olduğuna inanan ve İslam dışına çıkan kendilerinin bu davada en samimi olduğunu iddia eden hariciler olmuştur. Ya sadece tabi biliyorsunuz Hazreti Ali'nin peşine değil, diğerlerin peşine de düşmüşlerdir. Biri yaralı kurtulmuştur, birisi o gün camiye gelmediği için kurtulmuştur. Ama Hazreti Ali radıyallahu şehit olmuştur. Böyle bir zihniyetin meyvesidir. Dolayısıyla çaplakların derinliği ilk önce buradan başlar. Hazreti Ali radıyallahu anh ha, yine biliyorsunuz haricilerden bir tanesi. Oturduğu yerden inil hukbu illa lillah diye bağırıyor. Bunu paylaştığımızı hatırlar gibiyim. Bilemiyorum burada mı? Burada olması mümkündür. Kelimete hakkin bir bihel batıl diye cevap veriyor. Sonra hükümlerini ifade ediyor. Sizinle bizim aramızdaki hukuk diye. Şimdi bu nevi hadiseler işte peş peşe birbirini doğuruyor. Bu insanlar artık ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da kendilerine göre bir akide, bir anlayış, bir fıkıh sistemi oluşturuyorlar. Onlarda akide ile fıkıh iç içe ve hepsine birden akide gözüyle bakıyorlar. Savaşa katı dolayısıyla savaşa katılmamak, farzı yerine getirmemek, haram işlemek ve benzeri İslam'ın ise hepsi küfürü gerektirdiği gibi İslami yaşayışlarına baksanız müthiştir. Asla namazdan geri durmazlar. Hep cihat meydanındadır. Ölümden korkmazlar. Böyle bir zümre oluşuyor. Dışarıdan bakıp değerlendiren insan için dört dörtlük insanlar. Çok da cesurlar. Savaştan da çekilmiyorlar. Bir harici Abbasiler devrinde. Günümüzde artık yaşamıyor. Bu kadar sert, bu kadar gidersen yaşayamazsın. Daha ilk asırlardan tükeniyorlar. Ama şu yapının nasıl bir yapıya sahip olduklarını ifade için harici komutanlardan bir tanesi Esir ediliyor kemal abbasiler devrinde huzura getirildiğinde halife komutanlar da huzurda komutanların da zaferinde verdiği bir duygu var ya bunların diyor hangisinden daha çok çekiniyordunuz diye hariciye soruyor. Harici sorunun cevabını anlıyor. Şöyle bir göz gezdiriyor tanıyamadım diyor arkalarına dönsünler diyor. Yani biz bunları önümüzde kaçarken görüyorduk demek. Çekilmiyor. Yani kendinden son derece emin böyle bir yapıları var. Ama bu zihniyet ümmeti Muhammed'i işten çok yaralamıştır. Yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Günümüzde ayrı anlaşılmalı ama o günlerde şöyle anlaşılmıştır. İnsanlar niceleri vardır ki ne sizin namazlarınız, ibadetleriniz onların kına yakındır. Yani çok namaz kılar, çok ibadet ederler ve çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Ve bir başka deste de nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar, devamlı Kur'an-ı tilavet edenler vardır ki otugudukları Kur'an-ı Kerim burayı aşağı geçmez diyor. Kalbe inmez. Dışta kalır, zahirde kalır manasına vurgu yapıyor. Bunları hemen hemen devrinin bütün alimleri birinci derecede bu hariciler olarak almışlardır ve onlara uyuyor. Günümüzde de bunu Dini müzisyenlik haline getirenleri herhalde uygulamak lazım. Çünkü onların da buraya aşağı geçtiğinin çok fazla kanaatini taşımıyoruz. Dolayısıyla bu ayrıca bizi ikaz eden bir hadis i şerif olmalıdır. Şimdi ayrıca fikri anlayışlar ve siyasi anlayışlar birbirine takip etmeye başladı. Bu kargaşa devresi, bu curcuna devresi bir başka fikri yapının daha hazırlanmasına Fırsat doğurdu. Yahudiler kendi dinlerini tahrif etmişlerdi. Daha başlar başlamaz Hristiyanlığı tahrif ettiler. Müslümanlığı tahrip için çırpınıp duruyorlardı. Bulanık su işlerine yaradı. Dolayısıyla haksızlıklar çok defa kime karşı işleniyordu? Hz. Ali'ye karşı işleniyordu. Hz. Ali'yi aşırı büyütme başladı. Hz. Ali'nin de razı olmayacağı derecede, hiç kim bir müminin razı olmayacağı derden aşırı büyütmeler başladı. Burada en büyük rol oynayanlardan bir tanesi Abdullah İbni Sebe' denilen Yahudidir. Giderek o noktaya getirdi ki, Hz. Ali'ye Hristiyanlıkta nasıl İsa Allah'ın oğluysa, Yahudilikte nasıl Üzeyr Allah'ın oğluysa, Allah'ın nasıl diyeyim, mukaddes kıldığı kişi Giderek tanrılaşmış kişi olarak bakılması için propagandaya başladı. Zemin müsaitti. Hep haksızlıklara uğruyordu. Hep olgun davranıyordu. Hep yatıştırmak için çırpınıyordu. Kısaca bunun meydana getirdiği duygusal havadan istifadeyle böyle bir yakıştırma takip etti gitti. Hz. Ali radiyallahu bu alçağı yakalattırdı öğrenince ve yakılmasını emretti. Neden yakılma deniyor? Yakılmayla ilgili de yakmayınız diye canlılara bir hadis-i şerif var. Yakılmayla neden yakılma deniyor ama öfke galeyhan edince bir de o yıllarda bu hadisin çokça bilinmediğini mi yaygın olmadığını anlıyoruz herhalde sonradan daha çok yayılıyor. Bu hadiseler sebebiyle de yayılıyor belki. Çünkü bundan önce de Ebubekir Bekir anh tekrar ediyorum. O yumuşak huyuna, mizacına e, yumuşak kapliliği de merhametine rağmen, Bedir'deki teklifinde biliyorsun, rağmen, füca'a denilen bir alçağa yaktırmıştır. Füca'a denilen birisi var. Füca'a, mürtetlere karşı savaşacağını, mücadele vereceğine gelerek kendisini ihlal ettirip inandırmış, halifeden, Ebu Bekir'den yardım ve destek alarak, insanların çete kurarak, çullanmaya, malını gasp etmeye, el koymaya, nasıl diyeyim, harami gibi hazine yığmaya başlamıştır. Ve buna kimin adında kullanarak yapıyor? Halifenin adında kullanarak yapıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh onu yaktırmıştır, yakalamıştır, cennetül ile yaktırmıştır. Ama sonraki günlerde Ebu Bekir'in, keşke fücağı yaktırmasaydım, yakılmayı adam elli kerak etmiş bana göre de. Keşke, keşke yaktırmasaydım dedi, yine bize gelen bilgilerden ya ikaz edildi, ya böyle bir şey yaşıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh bu alçağı yakın demiştir. Abdullah İbni Sebe yanacak, ölecek adam. Bakınız, iblis uğruna bir insan ne kadar fedakar oluyor. Ne demiştir? Ben size o ilahtır demedim mi? Bir insanı ancak ilah yakar demiştir. Bu kelimeyi bile adam davasına kullanmıştır. Ali radıyallahu anh, Götürün bu alçağı, ne yapıyorsanız yapın demiştir. Yakmayın. Başka ne yapıyorsanız yapın telleyin. Evet. Dolayısıyla bu ne, bu nevi bir e, mücadele yaşan. Bu da bir başka giderek işte şia'nın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu yetmiyormuş gibi daha sonra Hazreti Hasan Peygamber Efendimiz'in övgüsü vardır. Bu yavrum, bu torunum insanların sulhüne vesile olacaktır diye, hilafetten vazgeçerek, kendi hakkı olan bir şeyi muaviyeye devrederek sulhı sağlamıştır. Ama bunun karşılığını mükafat olarak görmek yerine Hz. Hasan radıyallahu an zehirlenmiştir. Bu acılara acı eklemiştir. Alın size yeniden yayılan bir duygusal atmosfer bu atmosferden beslenen bir şia ortaya çıkmaya başlıyor, giderek. Şia kelime olarak normalde taraftar manasındadır. Hz. Ali'ye taraftar olanların adı ola gelmiştir. Ama giderek bu taraftarlık aşırı taraftarlığa ve çığırından çıkmaya meyletmiştir. Hz. Hasan'ın bu şekilde zehirlenerek şehadet edilmesi de yetmiyormuş gibi Hz. Hüseyin'in gerçekten Vicdanı olan her vicdanı sızlatacak şekilde Kerbela'da şehit edilişi şehit edenlerin de kim olduğunu Allah biliyor. Bunu günümüzde durmadan sünnilere mal ediyorlar. Belki de o insanların çocukları şeyidir şimdi. Vallahi o alem. Çünkü İslam'a yeni giren, sinmeyen hani kraldan fazla kralcı kesilen, birilerine yaranmak isteyen bir zihniyetin meyvesidir. Dolay dolayısıyla o yıllarda zaten Sünni Şii ayrımı diye de bir ayrım yok idi. Ama acılara acı, acı eklenmiş ve Hazreti Hüseyin hiçbir vicdana, hiçbir insanlığa, hiçbir ölçüye sığmayacak şekilde her zerresini her anını İslam'ın reddedeceği bir şekilde katledilmiştir. Üstelik kadın, erkek, çoluk, çocuk olarak. Geriye kalanlar da oradan oraya Biliyorsunuz Zeynel din geriye kalanlardandır ve çocuk yaşlardandır yeziide Yani bir çocuğun bir büyüğün bile kolay söyleyemeyince çok acı sözler söylenmiştir. Ama Yezid hepsine katlanmıştır. Dolayısıyla yakınlık göstermiştir. Ama her şey olup bittikten sonra, beri kanlar aktıktan sonra, zulüm işlendikten sonra. Bu yeniden İslam alemine, Müthiş bir duygu serine sebep olacak, vicdanları titredecek bir ürperti sermiştir. Ve yeniden bulanık suda balık avlayacaklara yine fırsat doğmuştur. Ve şia dolayısıyla hiçbir ilmi temelden ziyade bu duyguların üzerine duygusal bir mezhep olarak kurulmuştur. Genişlemiştir, taraftar bulmuştur, çeşnililere bürünmüştür. Baştan birçok insan sahabe içinde de var. Hilafete en layık olan Ali'dir kanaatın dinine. Hareket ederken sonradan Ali'nin yerine geçen, hilafeti ondan alan Ebu Bekir'e öfke yağmaya başlamıştır. Hz Ömer'e öfke yağmaya başlamıştır. Hele Osman'a denilmedik laf bırakılmamıştır neredeyse. Ve bunların halifeliğine razı olan onlara biat eden İslam Cihat Ordusu'nda yer alan Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Ebu Bekir'in yanında yer alan bütün sahabiye doğru öfke yönelmeye başlamıştır. Geriye bir avuç insan kalmıştır. Bize göre eftaliyet sırası, evet Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir, böyle gider. Ama bir insan dese ki Hazreti Ali bunların en eftaliydi, halife de ona layıktı dese, ...biz böyle bir insanı asla küfürle itham etmiyoruz. Bu bize göre böyle değildir. Biz de yanılıyor olabiliriz. Çünkü emarelere bakıyoruz, hayat tarzlarına bakıyoruz, halife oluş şekillerine bakıyoruz. Allah Resulü'nün ilk gününden yanında duruşlara bakıyoruz. Böyle bir değerlendirme takip ediyoruz. Bu olabilir. Ama öbürü de bize göre hatalı olmakla beraber... İslam açısından tenk edilecek bir tavır değildir. Bu görüşte olan sahabelerin içerisinde de nikit tekrar ediyorum insanlar vardır. Ama daha sonraki yıllarda siz bir mümine dil uzatacak, küfürle itham edecek, gaspçı olacak, nasıl diyeyim hele denmedik laf bırakacak şekle gelirseniz bu boyutu değiştirmiştir. Ne yazık ki şia böyle olmuştur. Şia bir taraftan böyleyken bir taraftan da yine Ehlibeyt'in içerisinden yetişen arimler vardır şüphesiz. Zahitler vardır. Zeynelabidin gerçekten künyesidir bu biliyorsunuz. Gerçekten Zeynelabidin'dir. İbadete düşkün, takvaya düşkün, zikre düşkün, mince yaşamanın en güzelini sergileyen insanlardan birisi olmuştur. Caferi Sadık hakikaten sadık bir insandır. Ve benzerleri bu insanlardan gelen bilgiyi de Hz. Ali'ye bağlılık sebebiyle reddedemiyorlar. Bir taraftan da işine gelmeyenleri de almıyorlar. Tıpkı günümüzde şöyle oluyor, bir şey yine ekranda rastlamıştım. Bir tane dedeye soruyorlar. Hazreti siz diyorlar camiye gitmiyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Gerçekten Hz. Ali namaz kılmaz mıydı? Soru böyle sorunca duraklıyor. Duruyor, duruyor, duruyor. Yok diyor. Bizim Ali Kılmaz'dı diyor. Şimdi muhabir tekrar soruyor. Gerçekten diyor yani bunu inanarak mı söylüyorsun? Hazreti Ali camiye gitmez miydi? Camide namaz kılmaz mıydı? Biraz daha duraklıyor. Bizim inandığımız Ali Kılmaz'dı diyor arkasından. Şimdi kıldığını domuz gibi biliyor. Ama nasıl diyeyim? Bir şeyi ona alet edecek. Böyle bir anlayış, böyle bir zihin yapısı kullanıyor. Yani Hz. Ali radıyallahu anh ki namazını, niyazını hepimiz biliyoruz. E, nasıl diyeyim, vefat ettiğinde bile camideyken vefat etmiştir, şehit edilmiştir. Bütün bunları biliyoruz ama başka tarafa kullanılıyor. Şimdi giderek nasıl diyeyim, bir taraftan bu sözler var, bir taraftan namazı, camiyi, beytullahı, Kur'an'ı, her şeyi inkar eden bir yapısı da oluşmaya başlıyor geride. Böylece şia kendi arasında bölünmeye başlıyor. Bunu ileride tek tek bilgi verirken daha yeniden vereceğim. İçerisinden namaz kılanı çıkıyor. İmamiyesi çıkıyor. Bir de imamlarla ilgili bir haz şerife dayalı olarak imamiyesi çıkıyor. Dolayısıyla caferiyesi çıkıyor. Bütün zeybiyesi çıkıyor. Bunlar namaz kılan takımı. Namaz kılmayan, gusül dahi etmeyen, iffet ar namus denilen şeyi hiç bilmeyen, Hz. Ali'yi ilah gören ve bunların çeşnelerinin içerisinde Hz. Ali esasen Peygamber Efendimiz'e, Hz. Muhammed'e benziyordu. Cibril Vahiy Hz. Ali'ye gelecekken şaşırarak Muhammed'e getirdi. Ki gönderen kim, getiren kim? Nasıl diyeyim? Her şeyde bütün bunları söyleyen insanlar türedi. Halen var aramızda olanları söylüyorum. Daha önce yine bir vesileyle gündeme gelmişti. Buna tekrar döneceğiz. yani inşallah hakkında tekrar bilgi verirken ne diyor? Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Bunu bizim arkadaşlarımız da Ezgi diye Radyo İslami diye radyoda çalıyorlar. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Bunu bu bir problem değil. Ta Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm Ali'yi. Bu çok şey. Musa ile Tur Dağı'nda olan Cenab-ı Allah'tır. Haşa oradaki Ali di manasına gelir ve bizim insanımız bunu Ezgi diye söylüyor. Başka adına söylüyor. Bu en tehlikelisi tabii. Tehlikesi. Bundan tehlike var da radyolarda söylenen tehlikesi yoksa 12 imam imamımız uyamasın demedim mi demedim mi demedim mi yensiz yakasız gömlektir giyemesin demedim mi diye söylemeye devam ediyoruz. Bu da Alevi türküsü. Veya sen de, türkü mü dersiniz artık şarkı mı ezgi mi dersiniz Karma karışık. Ama bu en azından o kadar tehlikeli değil. O bir başka manaya geldiği için ve bizim insanımız tekrar ediyorum bunu İslami bir şey zannedip e, gündeme getiriyor, radyolardan illete dinletiyor. Ama dolayısıyla gördüğünüz gibi o yıllarda evet fıkıh olmuştur. Nice alem milletin problemlerini çözmüştür. Fıkıh bilgi verdiği bilgi tabii hakkında ayet yoksa, açık hadis yoksa ve benzeri yoksa birbirinden farklı kanaatlere de insanlara vardırmıştır. Farklı bilgiler de söylenmiştir. Hatta bu farklı kanaatler o sahabiye dönünce, ı, iletilince, bakın onunku doğru diyenler de olmuştur. Onunku doğrudur, onu alınız, onunla amel ediniz diyenler de olmuştur. Farklı kanaat bu bir bakış açısıdır, öbürü bir başka bakış açısıdır diyenler de olmuştur. Şimdi bunun misalini vereyim. Günümüze getirecek misal vermek gerekirse misal olarak söylüyorum. Hoca bir tanesi Safa Merve Artık Kabe yapıldığı için bina genişlediği için Safa Merve'yi de içerisine almıştır. Dolayısıyla orası da artık ne sayılır? Mescitten sayılır. Bir mescit ne kadar genişlerse genişlesin, genişlediği alan asıl mescit adını alır diyor. Hüküm böyledir. Dolayısıyla orası da asıl mescittir. Artık oradaki cami hükümlerinin hepsi geçerlidir diyor. Şimdi aynı konuda misal söylüyorum. Aynı konuda bu fikre hürmet etmekle beraber baş tarafını kabul etmekle beraber Çünkü mescit ne kadar büyürse büyüsün asıl mescit hükmünü alır. Bu doğru. Safa Merve'nin o hükmü aldığı kanaatinde değilim ben. Niye değilim? Çünkü ayrı bir ibadetin mekanıdır. Mesadır. Say mekanıdır. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Dolayısıyla mesela orada bir insan tavafta abdest almak zorundadır ama orada abdestli olmak sünnettir. Yani sayı, abdesti Bozulan bir insan abdestsiz olarak sahini tamamlayabilir. İzdihamda gideceksin, alacaksın, grubunu kaybedeceksin, şöyle olacak böyle olacak. Sayda bu tamamlamayı yapabilir. Bütün bunları düşündüğünüzde, vallahu alem orası farklı bir ibadet mekanıdır. Dolayısıyla mescidin aslından saymak her ne kadar gölgelendi gölgelendiyse, aynı bina içerisine geldiyse de saymak mümkün değildir diyeseniz geliyor. Benim içimi mesela bu daha rahatlatıyor. Ama bir taraftan da içim diyor ki o haklı sen de haksız olabilirsin. Veya ben haklıyım o da haksız olabilir. Böyle bir kanaat içinizde belirgin olan ilmen vardığınız nokta hangisi ise onu söylemekle mükellefsiniz. Ama bu demek değildir ki öbürününki yanlıştır. Nasıl diyeyim bütün ilat dışa atılır diyemiyorsunuz. Bunu da şunun için anlattım. Bu ve benzeri bakış açıları ve değerlendirmeler de olmuştur. Ama bunlar henüz mezhep haline gelmemiştir. Henüz aradaki ayrılığa ne o tarihte sebep olmuştur ne de sonraki tarihte sebep olmuştur. Bunu, bunu tekrar üzerine duracağız çünkü fıkıh alanında neticeyi de ilerleyeceğiz. Diğerleri arasında dolayısıyla ne oluyor? İtikadi mezhepler fıkhi mezheplerden önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü ilk çıkan itikadi mezhep olan harici, Kendisiyle başkalarının arasına kesin çizgiler atmıştır. Başkalarıyla arasına mesafe koymuştur. Peşinden şia gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş gelişerek türemiş, büyümüştür. Çok geçmeden ile ortaya çıkmıştır. Aklı ön plana çıkaran bir mutezili anlayış ortaya çıkmıştır. Ve ilk tartışılan konularda onu da ortaya çıkarılan sebeplerin başında Tevhid üzerine tartışmalar olmuş, kader üzerine tartışmalar olmuş. İlk tartışılan mevzular hemen hemen siyasilerin dışında budur. İlmi alanda tevhid üzerine tartışma, kader üzerine tartışma, iman amel münasebeti üzerinde. İman amelle bir midir, bütün müdür, değil midir? Amel imandan parça mıdır, değil midir? Bunun üzerine olmuştur. Cenab-ı Allah'ın sıfatları üzerine olmuştur cenab Allah'ın sıfatları üzerine olmuştur. Müteşabih manası açık ve net olmayan, tefsire muhtaç olan ayetler de olmuştur. Ve bunların çoğu yüzde doksanı, belki doksan dokuzu fıkhi konu değildir. Daha ziyade itikadi konularla ilgilidir. Şimdi mesela Allah'ın sıfatları ile ilgili nasıl olmuştur? Cenab-ı Allah biat edenleri ifade ederken ne diyor? يَدُ fawqa فَوْقَ diyor. Allah'ın eli onların biat için birbirlerine tutan elinin üzerindedir. Bu haşa Allah'ın gerçekten eli vardır da mı üzerindedir? Yoksa kudretiyle, rızasıyla tecelli ederek mi onların elidir? Tevil ederseniz ay suçlayanlar olmuştur, etmezseniz bu şekillendirmedir diyenler olmuştur. Hakikaten kolay bir mesele değil yani bazen. Şimdi bunun biraz daha zorunu, biraz daha nasıl diyeyim, zihinlerdeki tasavvurunu vurgulamaya başlayalım. Misal olarak söylüyorum. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede, وَكَلَّمَ اللّٰهُ Musa تَكْلِيمًا diyor. Cenab-ı Allah Musa ile konuşmuştur. Şimdi selefi meyilli olanlar diyorlar ki, ayetler tevil edilmemeli. Nasılsa öyledir. Bu bir teslimiyet ifadesidir bir açıdan. Ama bazen teslim ve tevili oluyorsanız, tevil etmiyorsanız bu da çok ciddi bir tevil olur. Nasıl? Geliyorum şimdi nasıl tevil olacağına. Yahu biz bunu dediğiniz gibi dedikleri şu. Arapçada konuşmadan ne anlaşılıyorsa bu ayetteki murat da odur. Çünkü Arap, açı, Arapça, açık bir Arapça ile indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Bir Arabi gibi mübin diyorlar. Pekala böyle deyince ne oluyor konuşma biz onu dil dudak ve dişlerimizle şekillendiriyoruz boğazımızdan ses veriyoruz ve onu kelime kalıplarına döküyoruz böyle mi seslendirme midir akla geliyor onu taşıyan hava var tel var su var katı madde var ne ile ulaştıracak maddede var Halbuki halık mahluka muhtaç olmaz Hava mahluktur. Teller mahluktur. Hani demişler, nasıl diyeyim, birisi söylemiş ya, bizim ülkede İngiliz bir kazı yapıldı, teller çıktı 200 yıl öncesine ait, önce bizde telefon vardı. Temel hemel atılmış. Valla bizde de kazı yaptılar, hiçbir şey bulamadılar, demek ki bizimkiler telsiz kullanıyordu demiş. Şimdi, onun gibi taşıyacak bir madde olacak neticede. Günümüzde telsiz çıktı, ses dalgaları taşıyor, bilmem ne taşıyor. Şimdi eğer bunu böyle dersek, halik mahluka muhtaç olur. Gelin şöyle diyelim: Cenab-Allah Musa ile konuştu. Rabbim böyle buyurdu, böyledir. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bilmiyoruz bunun. Keyfiyetini bilmiyoruz. Gelin burada duralım. Yok diyorlar. Nasıl söyle? Sağa sola çekmeyin, tevillede götürmeyin ya. Teville götürmüyor zaman senin da böyle bir şekillendirmeye uygun bir tevil oluyor. Çok tehlikeli de bir tevil oluyor. İnandıramıyorsunuz. O zaman ne diyelim? Kendi ifadelerim söylüyorum. Keme yeli ku celale. Nasıl diyeyim? Anına, şanına yakışır şekilde konuştu diyelim. Keme yeli bu bizi teşbihten kurtarır. Başkasınınki gibi değil. Ya öyle diyeceğimize Rabbim konuştum diyor. Amen tu billah ve bi ma ce'a indillah. Allah hadi Allah'tan gelende inandım. Bilmiyorum aklım yetmiyor. Her şey bizim aklımız yetiyor mu? Yetmiyor. Gökyüzüne aklın yetsin de göreyim. Git git git git git git, git. nereye gideceksin? Dünya bitiyor mu? Bitmiyor. Veya belki bitiyor. Vallahi var. bittiği yerde ne var? Kabuk mu var? Zar mı var? Ne var? Zar varsa kalınlığı ne kadar? Zarın öte tarafında ne var? Gitmiyor işte. Yetmiyor. Yetmiyorsa yet ya Rabbim sen bilirsin diyelim ya. Bu kadar mı zor? Aklımız yetmiyor. Dolayısıyla yetmediği yerde durmak yerine Arapça ile inmiştir Kur'an-ı Kerim. Arapçada nasıl anlaşılması öyle anlaşılmalı tevil edilmemelidir diyorsan bazen o tevil edilmeyen çok acı bir şekilde tevil edilmiş olur. Saadet'e şekillenmiş de olur. Tevil ha. Bir şeyi öbürüne yormak demek. Yani tevil etmeyelim şu diyor. Başka mana çekmeyelim. Konuşma diyorsa konuşmadır. Konuşma değildir. Orada mesela mesela tevil ediyoruz. Buradaki çok uygun değil. İçine girmek istemiyorum ama açık tevil etmemiz gereken var. Ne diyor? Allah size şah damarınızdan daha yakındır diyor. Eğer daha yakındır tevil etmezsek, başka mana yormasak, şah damarında olur haşa, haşa Cenab-ı Allah. Demek ki bilgisiyle, kudretiyle, tecellisiyle size siz sizin bilmediğiniz şeyleri sizin hakkınızda sizden iyi bilir. Biz vücudumuzda neler cereyan ediyor biliyor muyuz? Yok. Ne zaman dişimiz farkında bile değiliz. Ne tane o bir arada arıza olursa o zaman biliyoruz. Şimdi tevil etmek ne demek? Haşa Allah kendisi değil şahdamara yakın olan ilmiyle, tecellisiyle, şunuyla, bunuyla bizim şahdamarımıza yakındır şeklinde yorumluyorsanız tevil budur işte. Bunu onlar da kabul ediyor, her, e, bazen e, bu noktada yorumlanabilir diye sıkışınca kabul ediyorlar ama sıfatlarla ilgili kabul etmiyorlar, böyle bir sıkıntı var. Bazıları da her şeyi yormaya kalkıyorlar, o da doğru değil. Zaman zaman duracaksın, yarabb bilmiyorum diyeceksin, ya bilmiyorum aklım yetmiyor, gücüm yetmiyor, iradem yetmiyor. Bir zamanlar maddenin en küçük yapısının atom olduğu zannedilirdi. Şimdi atomun bir sürü parçalar var. Nötronu var, protonu var, bilmem nesi var. Dahası da var. İnsan vücudunun en küçük parçası hücre zannediliyordu. Hücre içinde dünyayı taşıyor. Dünya kadar şey var. Dolayısıyla aklımız ermiyor. Bir noktada bitiyor. Bizim aklımızın ermediği o hücrelerin içerisine, sinir sisteminin içerisine yerleştirilen muazzam bir sistem var. Şimdi bir böbrek makinesinin yaptığını... Dolayısıyla kocaman bir makine yapa, yapamıyor. Yaptığı da nedir? Süzme bölümü. Daha neler yapıyor, neler yapıyor. Sadece süzme bölümünü yaptırabiliyorlar. O da nice acı ve ızdırap vererek ve ona bağlı kalarak. Ama böbrek onları tıkır tıkır yapıyor. Şimdi dolayısıyla nasıl diyeyim? Sıfatları tevil etmeyeceksin. Edilir mi edilmez mi? Edilecekse hangileri edilir, hangileri edilmez mi? E, bu ayetler nasıl anlaşılmalıdır? Bunun üzerine insan oğlu da Cenabı Allah bakın eline insanda hizmet için yaratılan maddeler vermiştir. Onun üzerine çalışırsanız hızla ilerliyorsunuz. Madde bizim elimize vermiştir. Gökyüzünde uçaklar uçuyor. Denizde gemiler geziyor. Şu dıştaki aletlere bakın, bilgisayarlara bakın, binalara bakın, kaç kat yükseldi şu bu? Cenab-ı Allah ruh hakkında size çok az şey verildi diyor. Ruh üzerindeki ilerlemene kadar. Ben gerileme olduğu kanatındayım. Çünkü eskiler daha tefekkür ediyordu. Birçok şeyleri bulabiliyorlardı. Ama az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bir de döndüm baktım ki bir arpa boy yol gitmişim madde deniyor ya. Nasıl diyeyim? Üç ay bir güz gittim bilmem ne. Üç yaz bir güz gittim mi ne? Vesaire dönüyorsunuz arpa koyu kadar bile yol alınmamıştır. İnsanoğlu, bunu şun için söyledim. İnsanoğlu aklının ermediği yerde, zihin yormaya da merakı var. Felsefeciler ayrı taraftan, bilmem ne ayrı taraftan. Dolayısıyla ilk çatlaklar daha ziyade bu noktalardan gelmiştir. İşin daha garibi bir ayet-i kerime var. O çok ifade edicidir. Günümüzdeki grupları, cemaatleri de ifade eder. Kullu hizbin bima ladeyhim ferihun diyor. Ayet-i kerime Mü'minun suresinin 53. ayet-i kerimesi bu. Kullu hizbin bima ladeyhim ferihun her grup, her millet, her cemaat her fırka kendi bilgileriyle başı hoş. Durmadan onun çevresinde dönüp doluyor. Kendi yaptıklarından da hoşlanıyorlar. Bugün diğer derste de söyledim. Bazı sorular var. Bıktım artık. Bıkkınlık geldi. Yani dinlemekten. Ama hiç bıkmadan onlara aynı şeyi gene soruyorlar. Onun üzerine konuşuyorlar. Onun üzerine dönüp dolaşıyorlar. Ve herkes kendini bu grupların içerisinden herkesin kime sorsan o fırkayı naciye. Başkaları hep öbür tarafta. Fırkayı naci onlar. Ama bu ümmeti içerisinde... Ama aynı şey elhamdülillah tekrar ediyorum. Nerede yaşanmamıştır? Fıkıh alanında çok yaşanmamıştır. Şimdi daha sonra inşallah ben teker teker... Mesela... Akidevi alanda ben yine devam edeceğim. Sonra fıkıh geçiş yapacağım. Fıkıh ya akidevi alanda ile ortaya çıkınca ki mutezileyi kuran Vâsıl İbni Ata isimli bir şahıstır. Vâsıl İbni Ata'dır. Hicri 131'de vefat etmiştir. Bunun manası daha 1. asırda kurulmuş demektir. Vâsıl İbni Ata Hasan-ül Basri'nin Basri çok muttakî bir insandır çok güzel konuşan bir insandır, bilgisini, ilmini aynı zamanda yaşayan bir insandır. Öyle birisidir. Hasanül Basri aynı zamanda Hazreti Ömer'in gelininin gelininin süt oğludur. Hangi gelininin? Süte su katmayan gelininin. Anlaşıldı mı? O kısa yaşanmıştır, doğrudur kısa. Dolayısıyla süt’e su katmayan gelinin o kızı Hazreti Ömer oğlu Asıma araştırmış ve gelin almıştır. O gelin Hasanül Basri’nin süt annesidir. Ömer İbni Abdil Aziz’in de anneannesidir. Anneannesidir. Ta tamam. Hasanül Basri çok iyi bir insandır. Ona karşı gelmiş, onun meclisini terk etmiştir. Terk etiş istubu da çok çiğdir. Hasan-ül Basri i'tezile anne vasıl demiştir. Vasıl bizden ayrıldı. Ayrılanlar manasına bu grubun adı mutezile kalmıştır. Kenara çekildi ayrıldı demek. İ'tezile. Yani. Dolayısıyla daha sonra tecelli ne olmuştur? <gülüyor> Eş'ari, Ebur Hasan El Eş'ari de Ebur Hasan künyedir biliyorsunuz. Adı Ali'dir. Ali İbn İsmail'dir. Eş'arînin adı Ali'dir. Ali İbn İsmail'in oğlu Ali El Eş'ari de 40 yaşına kadar kendi hocası Mutezili hocası Ali El Cubbâî'ye talebelik ettikten sonra ne olmuştur? O da ondan ayrılmıştır. <gülüyor> Ebu'l-Hasan Ali İbn İsmail El-Eş'ari. Hicri 260'da doğmuş. Basra'da dünyaya gelmiştir. Bağdat'ta Hicri 324 yılında vefat etmiştir. Bu da muteziliden ayrılmış. Tabi ayrılmanın da tesiriyle mutezili anlayışlara da diğer bidat anlayışlarında kılıç çekmiştir. Müthiş bir mücadele adamı olmuştur. Bir taraftan Irak, Bağdat ve Basra bu çevrelerde ilim merkezinin merkezi haline gelmiştir. Buralarda bunlar yaşanırken diğer tarafta madera Nehir dediğimiz Semerkant, Basra, Basra diyorum, Buhara ve benzeri bölgelerde, diğer bölgelerde de farklı bir akidevi mezhep gelişmeye başlamıştır. Bu mezhebin kurucusu olarak kim kabul edilmiştir? Ebu Mansur. Onu da yazın yazıyorsanız. Bilhassa yazın çünkü birçok insanımız bilmiyor bile. Ebu Mansur künyesidir yine. Muhammed İbni Muhammed kendi adı da baba adı da Muhammed. El-Maturidi ortaya çıkmıştır. İmam Maturidi, Ebu Hanife'nin akide alanda söylediklerini genişleterek, bu alanda akideviye daha yüklendi ve onu bir ilim ve bir uğraşı haline getirdiği için, kendi adı giderek yayılmış ve Akidedeki Hanefilerin mezhebi Maturidi olarak bilinmeye başlamıştır. Ama temel taşları yine biliyorsunuz tekrar ediyorum Ebu Hanife tarafından kurulmuştur. O da 238 yılında dünyaya gelmiştir. 333 yılında Hicri Semerkant'ta vefat etmiştir. Doğduğu yer köyü. Maturid onun köyünün adıdır. Onun için nispet ederek Maturidi denir. Evet. Şimdi İmam Maturidi Rahmetullahi Aleyh bu kavga ve dövüşlerden uzak olduğu için kendi bölgesinde Cenab-ı Allah akidevi alanda bizlere ne emrediyor? İslam dininin temelleri esasları nedir? Ne olmalıdır? Şeklinde fikir yürüttüğü için daha kavgadan uzak bir şekilde bunlara yoğunlaşarak bilgi paylaşıyor. Tamam? Onun için eserlerinde çok fazla uzaktan uzağa duyduklarına cevap olmakla beraber cevap ve mücadele görmüyorsunuz. O anlatmak istediğini anlatmaya çalışıyor. İmam Eşari ise mutezilenin içinden geldiği için, sebep olduklarını çok iyi bildiği için daha kavgacı olarak dış dünyaya atılıyor. Eserlerinin içerisinde ne vardır? Daha reddiye vardır, fikri, ilmi, kavga ve mücadele vardır karan karana bir mücadelenin içine girmiştir. Burada yine çok açık gönüllülükle bir şey söylemek istiyorum. Eş'arilerle Maturidiler arasında da hiçbir zaman kavga, sataşma, saldırı, mücadele nasıl diyeyim birbirini itham olmamıştır. nokta. Bu kadar açık. Hatta bugün tenkit edilen şeyler olmuştur. Ters taraftan tenkit eder. ne olmuştur? Maturidiler diğer mezheplere icap verdiği için onların sıkıntılarını yakından bildiği için Eş'ari kitaplarında de okutmuşlardır. Onlar da Maturidi bilgilerini okutmuşlardır. Ya yani birbirlerinden bilgi alışverişi yapmışlar. Gün gelmiştir, birbirlerinin kitaplarına şerh yazmışlardır. Teftazani şerhinde olduğu gibi. Birisi Maturididir, şerh eden Eş'aridir. Birbirlerin kitaplarına şartlı yazmışlar, medreselerde okutmuşlardır. Kavga kiminledir? Muhtezil ile iledir. Kavga kiminledir? Şia ile iledir. Şia olanın yüzde 80'i de siyasildir, ilmi değildir. Bir de devriye biraz acı söyleyeceğim ama herhalde söyleyeceğim taş kafalı selefilerle olmuştur. Evet, bunu şunun için söylüyorum. Yani. Bir taraftan çok teslim, çok takdir edilmesi gereken öbür taraftan şöyle. Kafayı bir şeye taktılar mı vazgeçmiyorlar. İmam Tabari Tabari'den tefsirini istemişlerdir. Cenab-ı Allah'ın ayette söylediği makamın de Murat nedir? aşta Peygamber Efendimiz'e belli bir yer ayırılacak. Bunun adı olarak onların zihninde vardır. Bunun keyfiyetini, nasıl olacağını, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum dediği için i̇mam taberi Taberi'yi taşlamışlardır. Nasıl taşlamışlardır? Evinden ölünceye kadar çıkartmayacak şekilde. Zavallı evine kapanmıştır. O günler halife zayıftır. Hilafet merkezi zayıftır. Ölünceye kadar evinden çıkamamıştır. Vefat ettikten sonra da gizlice gömülmüştür. İnsan bu kadar bağnaz olur. Bu kavgalar fıkıh kavgası zannediliyor da onun için durmak zorunda kaldım. Yoksa hiç aktarmayacaktım. Bu fıkıhla ilgisi yoktur. Ne Şafiilerle Hanefiler arasında böyle bir kavga geçmemiştir. Malikilerle hiç geçmemiştir. Devamlı birbirlerine hürmet etmişlerdir. Kürüklenen bunlardır. Çoğunun içerisinde başka şeyler ya taş yatar ya siyasi fikir yatar. Şimdi geliyorum... Halife bu hadiselerin yaşandığı günlerde çocuktur. Çok acımıştır. Taberiye çok acı, çok ilim ehli bir insan. Eserler bırakan bir insan büyüyüp de biraz işleri de eline toparlayınca bu grubun Berbahari Diva, bu grubun başkanını koymuştur evin içine. taberi gibi dikmiştir kapısını askerlere. Örünceye kadar çıkartmamıştır kapıya. Nasıl oluyor bir desem tat diye. Tekrar ediyorum. Bu nevi yaşanan hadiseler, bunu da birisi Eserde anlattıktan sonra altına yine aynı kafadan birisi şöyle şert düşüyor. Efendim diyor, Berbahari sadece emribül marufu diliyle yapan adam değildi. Eliyle de yapardı onun için böyle yaptı diyor. Yanlış anlaşıldı. Kusura bakmayın. Bu eliyle yapan bu bir zulümdür. Bir de ilimle yapılan şey ilimledir. Yani haddi geçilmese doğru değildir. Hükümlerince Rabbim bilir. Tekrar ediyorum. Ben itham etmeyi söylemiyorum ama bu yapı ve bu anlayış çok doğru bir anlayış, çok doğru bir yapı değildir. Ama tekrar ediyorum. Mücadeleler hep bu alanda olmuştur. Maturi dille eşari arasında olmamıştır. Fıkhi mezhepler arasında da olmamıştır. Fıkhi mezheplerin temelinde de kavga yoktur. Sonra diyelim, sonra da yoktur. Fıkhi alanda, bunu Kısaca bitirmeye çalışacağım zaman vereceğim size ama fıkıh alanda Kufe'de çok ciddi bir medrese oluşmaya başlamıştır. Çünkü Abdullah İbni Mesut oraya gitmiş. Gerçekten nasıl diyeyim üstad olmuş. Öğreten üstad olmuş. Bunu yine onların talebeleri olmuş binlerce. Onun talebelerinin talebeleri olmuş. Alkama orada yetiştirmiş al ile beraber çok gözde olan müştehil seviyesinde onu geçkin talebesi var. Zirve sayılacak talebesi var. al talebesi İbrahim en-Nehai var. Asırların müştehididir. Hamad ibn Süleyman ahlakıyla ağır başlığa tanınan bir insandır. Ve bu koldan Ebu Hanife gelmiştir. Dolayısıyla Ehli Re'idi adlandırılmıştır. Veya Fıkhül Irak, Irak Fıkhı diye Sebebine geleceğim, rey ehli rey denmesi de yanlış bugün anlaşılıyor. Son derece yanlış. Üstelik niye böyle inatla da böyle anlamak istiyorlar? Onu da çok mezhepler arası kavga varmış gibi inatla körükleyenler bu meseleyi de çok körüklüyorlar. Anlatacağım. Ama önce Hicaz'ın anlatılması lazım da onun için. İlk önce Kufe'ye gittim. Kufe'de odaklanma ilim, Abdullah İbni da daha önce başladığı için... Hicaz diye İslam aleminde ve Hicaz'da da birçok alim ve insan yetiştiği, frizlendiği için. Şimdi şöyle diyelim mesela Hicaz'da özellikle Medine'de daha çok bilgi birikimi var. Abdullah İbni Ömer var, daha birçok alim var. Mesela Abdullah İbni Ömer'in birçok bilgilerini aktaran Kırat ilminde de maruf ve meşhur olan Nafiye var. Halen cennetül bakide İmam Malik de kabri yanyanadır. Nafi'nin kabri yanadır. Kıraat ilminde de kıraat alimlerindendir. Yine İmam-ı Malik'in ilim aldığı, kendisine de hayran olduğu İbni Hürmüz var. Hicri 147'de vefat etmiş bir insandır. İbn Şihab-ı Zühri var. i̇mam Malik'in hocalarındandır. Altın zincir denilen halkanın Malik'e bağlananıdır. Hicri 124 yılında vefat etmiştir. Yani 2. asrın başlarında vefat etmiştir. Bunun manası 1. asrın sonlarından doğru ilmi olgunluğa erişmişlerdi. Bunların takipçisi olarak bu bölgede de İmam Malik İbni Enes radıyallahu an kendini göstermeye başlamıştır. Biliyorsunuz Enes İbni Malik'in büyük ihtimalle nedir? Ee, doğumu Hicri 90'lı yıllardır. 93 olduğu kanaatı daha yaygın. Hicri 93'te i̇mam Malik. Ee, Ebu Hanife Rahimullah 80 yılında dünyaya gelmiştir. Yani 13 yaş falan civarında i̇mam Malik'ten Ebu Hanife Rahimullah yaş olarak büyüktür. İmam-ı Azam kelimesini de insanlar yanlış anlıyorlar. Kendilerini öbür imamlardan büyük görüyor manasını Hayır. Yani yaşça diğerlerinin hepsinden büyük olduğu için onun için daha sonraki yıllarda, o yıllarda kimse böyle söylememiş zaten. Daha sonraki yıllarda diğer imamlardan büyük manasına İmam-ı Azam dermiştir Şimdi Medine'deki üslup şu. Hadis ilmi daha galip. Bunun da da nedir? Abdullah İbni Ömer'in tesiri var. Şimdi hadis ele alınıyor. Muattaya da bakalım. Bu hadisten hangi hükümler çıkar? Tamam bu bir üslup. Fıkıhtaki usul metot farklılığından farklı görüş çok çıkmamıştır. Ama şundan farklı görüş çıkmanın tezleri daha büyüktür. Masaya yatırılıyor, bu hadisten hangi hükümler çıkar? Bu ayetten hangi hükümler çıkar? Şu ayetten hangi hükümler çıkar? Şu ayetten, şu hadisten hangi hükümler çıkar? Bütün bunlar ne yapılıyor? Biriktiriliyor. Aralarında çatışma olanlar izale ediliyor. Demek ki şu hüküm çıkar ama şu hadis bunun bu bölümünü dışarıda bırakıyor. Böyle bir tarama üslubuyla ne oluyor? Medine'de fıkıh giderek medreseye dönüşüyor. Bir ekole dönüşüyor. Naslara bakıp nasların hükmünü çıkartma. Tamam. Aynı üslup Kufa'da nasıl yaşanıyor? yani Kufa'daki olan hadise şu. Önümüzde bir mesele var. Tamam mı? Bir insan şu malı satıyor. Karşı taraf aldım diye cevap veriyor. Bu iki tarafın rıza beyanıdır. Böyle bir meselenin İslam hükündeki yeri nedir? Bunun ek şartları var mı? Nesi var? Ne oluyor? Mesele masalaya getiriliyor. Tamam. Yaşanan fıkhi bir mesele. Misal olarak mesela abdestin farzı kaçtır? Al sana mesele. Ayet dört tane diyor dörttür. İşte sayıyorsunuz. Bunu tamamlayan şu hadis var. Bir mesele alışverişte, ibadette, şurada, burada mesele mesele masaya getiriliyor. Mesele mesele masaya getirilince bu konuyla ilgili hangi ayetler var? Bu konuyla ilgili hangi hadisleri biliyorsunuz? Daha önce söyledim. Hanefi mezhebiyle bu yüzden şura mezhebi derler. Talebeleriyle de tartışmıştır. Hanefi mezhebi aklı çok kullandığı için... Maturiliye diyor. Maturiliye de şimdi günümüzde ne diyorlar? Eşariye saldırı başladı. Nereden nasıl geldi bu fırtına ben de bilmiyorum. Efendim ah nasıl diyeyim? Maturiliyeler de akılcıymış, geniş ufukluymuş. Eşari gelmiş, daraltmış. Yazıkımın kökü. Yani size bunu soran mı var? Niye? Nereden bu hükmü çıkarıyorsunuz? Bu insanlar kavga etmemiş, dost geçinmiş, birbirinin kitabını okutmuş demiyorlar. Eşari galip gelmiş, eşarinin fikrine meyletmişler, aklı unutmuşlar. Kötüye kullanmak ancak bu kadar olur. Bu insanlar birbirlerini sevmişler demiyorlar. Düş düşünün, bakınız. ne Eş'ari akidesinin bozmuş han maturidilerin. Türkler rahatsızlığından maturidi düşünüyorlarmış. Daha geniş ufuklu yıllarmış. Eş'ariler gelmiş. Nasıl diyeyim? İmam-ı Şafir'in de bunda kötü tesiri varmış. Hadislere ayetlere yaslamaya başlamışlar. Bu iyi değil, kötü değil. iyi bir hasret. Ve benzeri iddialar birbirine kovalıyor. Buraya da geliyoruz. Yanlış Re-i dinince görüş demek, kanaat demek rey. Efendim re'ye dayalı, akla dayalı bir mezhep değil. Tekrar ediyorum. Masaya mezhebi yatırıyorsun, meseleyi yatırıyorsun. Bu konuda kim ayet biliyor, kim hadis biliyor? Nasıl bir delil çıkar? Bu meseleye biz nasıl İslami bir hüküm veririz, netleştiririz? Bunu sonra kitapta oturması gereken yere oturturuz. Böyle bir üslup takip edilmiştir. Buna ne deniyor? Meseleci üslup deniyor. Bir şey daha vardır. Bir de olan hadiseler bunlar. İleride olabilir mi? Olabilir. Olabilir ifade için ne kullanılıyor? Eraite şöyle olsa ne dersin manasına? Bunlara da cevap aranıyor. İmam Malik ise buna yaklaşmayan hadiste ayet ne buyuruyorsa, hadis ne buyuruyorsa onu netice alan, yaşanana cevap veren bir yapısı vardır. Dolayısıyla ne yoktur? İhtimallilere cevap yoktur. Yaşansın hükmünü sonuna arayalım manasını. Cevap vardır. Böylece Hanefilere ehli rey denmesinin iki sebebi vardır. Meseleleri ortaya koyup bunlaki görüşü araştırmak sebebiyle iki, daha sonra yaşanabilecek meselelere de cevap araştırmak sebebiyle. Yoksa bu ayetten kobuk bu hadisten kobuk bu hadise dayanıyor. Bu bir cürümdür. Eğer bir şey daha söyleyeyim. Yani ters taraftan bakacak olsak binlerce meseleye ayet ve hadise dayanmadan İslami çözüm bulduysa Ebu Hanife vallahi nasıl bir beyin taşıyor onu da ayrıca düşünelim. Yok bu böyle düşünme. Elbette ki doğru değildir Netice itibariyle tekrar ediyorum. Bu iki üslubun farkı buradadır. Bir tanesi hakkında hüküm verilecek meseleyi masaya yatırıyor. Onun hükümlerini ayet ve hadislerden süzerek bulamadığını kıyas yaparak elde etmeye çalışıyor. İmamı Malik'in yaptığı ise muvattada da yer alan o hadisleri müzakere etmek, hükümleri çıkartmak. Biz bu hadislerin içerisinden şunu alıyoruz, şunu süzevetten alamıyoruz veya şu bunu sınırlıyor şeklinde hadis müzakeresiyle, mas müzakeresiyle netice gitmektir. İleride göreceğiz. İmam Şafii Hazretleri de bu iki bakış açısını daha önce birleştiren bir insandır. Çünkü ikisinde de talebelik yapmıştır. İmam Malik'te de, de okumuştur. Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed'de de okumuştur. İki açıdan da bakma gibi bir imkana sahip olmuştur. Sonra gelmesi sebebiyle dolayısıyla birbiriyle hem halka iç içe ve birbiriyle değerlendiren, birbirine de hürmet eden insanlar silsilesi olmuştur bir kardeşimiz soruyordu. Böylece iki ok ekol türemiye başlamıştır. Birisinin merkezi küfe olmuştur. Birisinin merkezi Medine-i olmuştur. Burada noktaladık. Anlaşıldığını ümit ediyorum. Şimdi sorularınızı bekliyorum. Bir taraftan beni de aramaya gelecekler. ben isterseniz telefonu vereyim de orada gel çünkü sorabilirler. Tamam, yukarıya vereyim tamam, yukarıya bir tamam, Evet. Hocam şimdi işte, e, Harici diyebilir miyiz onlara? Selefi olduklarını söylüyorlar. Ama bazı şeyleri, bazı şeyleri oraya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Yani çünkü itham ve tekfir başladı mı fren sıkamazsınız. Durduramazsınız. Evet. Geçen hafta bir bayan arkadaşım soru soracaktı. Süre yetmediği için soramadı. İlk evet. Önce ondan başlayalım buradaysa. Evet. Hocam geçen hafta daha alakalı gözüküyordu. Kurbanla alakalı soracaktım. <gülüyor> yani konu pek alakalı değildi ama. <gülüyor> Ben İstanbul'da oturuyorum, örnek veriyorum hocam, maaşım da iyi. Bir arkadaşım başka bir yerde oturuyor, az para kazanıyor ama ikimiz de e, mesela Etiyop'ta ya da kurban bahşişi yapabiliyoruz. Yine. Bu doğru bir şey mi? Yani kazandığımıza göre yapmamız gerekiyor mu ya da yerine göre mi yapmamız gerekiyor? Biraz kafam karıştı hocam çünkü ortak bir şey çıkarıyorlar e, yardım kuruluşları. Ya da evet. değiştiriyorlar. Hani şu ülkelerde ucuz, şu ülkelerde pahalı diye. Neye göre seçim yapacağız? Şimdi bir. Şöyle diyeyim. cenab Allah bakınız. Zekat verirken miktara göre ayarlıyor. Ama kurban konusunda herkesi serbest bırakıyor. Yani alt tabanını koyuyor. Bir yaşında dolduracak küçük başsa diyor. Sığır cinsi ise iki yaşını dolduracak diyor. Deve cinsi ise beş yaşında dolduracak. Bitiyor. Prozdon kurban kesilir de demiyor. <gülüyor> Salaklar diyor. <gülüyor> Şimdi geri geldik. Şimdi sen bir yaşını doldurmuş çok güzel bir hayvan alabilirsin. Bu senin içindeki duyguyla bağlantılı. Bir de maddi imkanına bağlantılı. Seni zorlamıyor. Yapanı takdir ediyor. Çok verene çok veriyor. Ecrini çok veriyor. Böyle bir sınırlama getiriyor. Bir yurt dışına gelince yurt dışında fiyatların fark etmesi hayvanın etin farkından. Türkiye hayvan yetiştiren bir ülke pahalı. Ben de anlamıyorum. Şu anda hacca gitseniz milyonlar kurban kesiyor 100 dolar. 15'i falan onun bir de nakliyesi bir de şeyi veriyorsunuz. Biz kurban keserdik. Kestiğimiz kurbanı daha sonra İslam Bankası'nın gemileri var. Soğutuculu uçakları var bilmem ne var ulaştırsın diye 10-15 dolar da para onları öderdik. Ulaştırma, hizmetlerin şu Yani 90 dolardan hayvanın fiyatı daha ucuz. 100 doların altında kesinlikle. Diğeri kasap parası da onun içerisinde. Nasıl diyeyim şok parası da içerisinde. Dondurucuda bekletme, ulaştırımı da onun içerisinde. Onun için 115 alıyorlar. Daha önce 100 dolar. Şimdi düşünün. 115 değil, 115 dolar size ne yapar? 200 lira bir de yapmıyor. 200 lira bile yapmıyor kesiliyor. Türkiye Türkiye'de gidip bir hayvan küçükbaş almaya kalsanız, 500'den aşağı bulamıyorsunuz. Ve daha, daha diyelim ki bizim insan vakfı kesiyordu 500 liraya. Nerede kesiyor? Düzce'de kesiyor. İstanbul'da kesemez. Düzce'ye gidip Düzce'de kesiyor. Aynı şartlar. Şey Buradan kaynaklanıyor. fiyat farklılığı. Evet. Dolayısıyla şöyle diyelim. Bir insan kesebilir mi? Üzerine kurban düşmeden bile kurban kesebilir. Dolayısıyla kendini zora sokmamalı, borçluysa alacaklısını zora sokmamalı ama bir insan kesebilir netice itibarıyla. Evet. Durumu iyi olmayan birisi borç para alıp hacca gidebilir mi? Alacaklısına zarar vermiyorsa gidebilir. Gidebilir. Ödeyeceğini de inanıyorsa dolayı gidebilir. Giderse üzerindeki haç farizası düşer mi? Daha sonra zengin olsa Yeniden gitmesi gerekir mi diye de soruluyorsa bu sorunu onu getirmeli. Hayır gerektirmez. Akli hür olan, akli iradesi yerinde olan bir insan bir vesileyle gitmiş haccını yapmışsa üzerinde kaç parizası düşer. Tamam. Kurban düşmeyen kişiler para biriktirip kurban kestiğinde bu kurban olur mu? Evet. Olur. Olur. Ama zorlama yani Mevla'nın üzerimize yüklemediği bir yükü kendimizin yüklemek için zorlamamız doğru değildir. Bu değildir. Kredi kartı ayrı bir konu. Taksit ayrı bir konu. Yani nasıl diyeyim hayvanı satan bana taksit yapıyor. Bunu diyor ki şöyle şöyle öde diyor. Evet yani mal artık benimdir. Mülkiyetime girmiştir. Yani onu kesebilirim. Borcumu sonra ödeyebilirim. E, bu ödeyeceğime inanıyorsam, gelecek günlerin güzel olacağına inanıyorsam, sıkıntıya düşmeyeceğim inanıyorsam bunda sıkıntı yok. Sevgi var. Mevla'nın emrettiğini yerine getirme arzusu var. Kredi kartının başka sıkıntıları var. İnşallah bir başka sefere. Malikiler yaşanılması muhtemel meseleler hakkında fetva veriyorlar mıydı? Hayır. Yaşanılanlar hakkında veriyorlardı. Ebu hani e, İmam Malik'in özelliklerden bir tanesi böyle bir şey oluyor mu? Olduğuna dair bir bilgi gelmiyorsa vermezdi. Biraz da sert tavırlıydı bu konuda. Onunla eleştirilir. Yine inşallah ileride anlatayım. Esed Furat diye bir talebesi var. Çok Endülüs alimlerindendir. Çok zeki bir talebedir. Hocam şöyle şöyle olsa diye böyle farazi sorular sormuştur erayite erayite diye başlayınca kızmıştır ona sen bir daha erayite yiğinlerin yanına git demiştir erayite yiğinler dediği kim? hanefileri kastetmiştir o da icazet aldıktan sonra sahiden gitmiştir İmam ı muhammed de okumuştur tamamlayayım madem buraya kadar geldik İmam ı muhammed de okumuştur çok metheder İmam muhammed'i gecenin bu farklı mezhepten olduğunu görünce bilgi birikimini de görünce İmam muhammed gecenin üçte birini ona ayırmıştır talebelerinden ayrı okutmuştur Oradan da ayrılıp memleketine giderken yeniden Ebu Hanife'nin yanına gitmiştir esasen. O vefat ettiği için İmamı Muhammed'e talep olmuştur. Geri dönerken yeniden hocasını görerek Endülüs'e gitmek istemiştir. Medine'ye vardığında hocası İmam Malik'in de öldüğünü görmüştür. O ölmüş yerine Abdurrahman İbni Ebil Kasım geçmiştir. O da yeni nasıl diyeyim kürsüye geçmenin verdiği duyguyla mıdır çok mütevazi bir insandır o çok bilgili bir insandır, çok sadık bir insandır. Onun için diyeyim, yanlış anlamayın şimdi. O anlatırken Ebu Hanife'nin görüşü bu konuda budur, i̇mam Malik'in görüşü budur diyor. Benim kanaatim daha farklı budur diyor. Esed İbn-i Fırat'ın kafasının atmıştır. Böyle dediği için. Kullandığı cümleyi söylüyorum. Biraz abes ama doğru. Bu adam diyor, iki ummanın okyanusunun arasında durmuş bir dil var ya, Yaramadacak, kişiye benzer diyor. Kendi de oraya çiş yapmış, çişini deniz zannetmiş diyor. Kız, vallahi hayatta olsaydı şimdikilere ne derdi ben merak ediyorum ki Abdurrahman İbn-i Kasım müdevvenet Kübra'yı hafızasından yazdıracak kadar bir alimdir. Ona böyle derse yıllar yılı şimdikilere ne der hakikaten merak ediyorum. Ama bu fiilen yaşanmış bir hadisedir. Kafası kızmış. Bir şey Esedül Fırat bir de günümüze lazım. İkinci sorum Hanbeli'ye bu konudaki metoduna geleceğim. Ben Hanbelilere girmedim. Başlangıcına girdim. Hanefilerle ilgili ayrıca, Şafilerle ilgili, Malikilerle ilgili ve Hanbeli'yle ilgili ayrıca bilgi vereceğim. Tamam mı? Hocam, e, evet. mikrofon elimde olduğu için. Hocam Selefiler... <gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> Hocam Selefiler e, ya da o düşüncede olanlar, acaba Ali İmran Suresinin 7. ayetinde ne anlarlardı o zamanlar? Tevil geçer orada ama Tevilin dayatılmaması, dayatılmanın... Ona en çok, en çok sevdikleri ayetlerden bir tanesi o zaten. Ama hastalıklıdır. Tevili dayatmak, mutlaklaştırmanın e işte hastalık olduğu, hastalıklı... E, e, yok, yok yok, tevil şey et, işte söylüyorum. ona dayana tevil evet. etmeyin diyorlar. Allahu Ekber. Tevil etmeyin diyorlar. O ayet yanlış tevil, ancak rahatsız olanlar işte evet. Allah'a... O ayeti deli, kendilerine deli kabul ediyorlar. Mesela. Evet. Siz burada Öyle mi? Tamam. Herhangi bir farzı bile işlemeyen, yerine getiremeyen kişinin hükmü nedir? Bu ilmi bir soru değil. Bu eline çubuk alacaksın sorusu. Demin ki dedim yani şöyle Mevla inşallah amel eder. Biz tekrar ediyorum, imanım var diyorsa, Allah'a inanıyorsa, ayetle bildirilen hiçbir farzı inkar etmiyor, hiçbir haramı inkar etmiyor ise, fasıktır, dua ederiz, inşallah iyi olur. Yani fasıklıkla devam etmek, ısrarlı olan kişinin hükmü mümin mi, fasık mı, kafir mi? Falan filan altında bir de başka soru soruyor okumuyorum. Çok derin derinlere dalıyor diye. Çünkü inşallah zamanın içerisinde bunlar sorular cevaplarını bulacak. Hepsini şu anda sormayın. Günümüzde mahkemeye müracaat etmekte bir beys var mıdır? Bu da esasen çok iyi bir soru. Üzerinde durulması gereken bir soru. Şimdi birçok mesele vardır ki mahkemeye müracaat etmeden çözülmesi mümkündür. Ama biz olgunlukta değiliz. Bir şey daha. Bugünkü mahkemelerde hakemi kabul ediyorlar. Yani diyelim ki iki mümin kardeşimiz bir hakeme müracaat ederler. konularına hakeme çözdürürlerse bunu yazılı belgelerini eline alırlarsa daha sonra mahkemeye varsa öbür taraf razı olmayan taraf dese ki nasıl diyeyim ben böyle bir dava sunuyorum arkadaşı da getirse biz bunu falan hakeme çözdürmüştük. Arkadaş razı değil dese mahkeme bakmıyor ona. Birçok çok Müslümanların kendi aralarında mahkemeye düşmeden bu şekilde halletmeleri mümkün. O mecbur kal Eğer o da devamı o zaten devamı mecbur kaldın nasıl diyeyim İslami yoldan alamadın hakkını kaybetme değil savunma hakkına sahipsin ve mahkemeye gidebilirsin. Bunu deminkeni şunun için söyledim. Bu yolu İslami yolu denemeden direkt mahkemeye giden belli bir oranda mesuldür. Miras amir bir kanun değildir mesela. Mirası siz istediği İslam'ın istediği gibi bölüşebilirsiniz. Hayır bölüşmediniz, razı olmadığınız mahkemeye giderseniz mahkeme kendi kafasından böler. Dolayısıyla siz de mesul olursunuz. Bazı kanunlar amirdir. Şapka kanunu gibi kimse uymasa da herkes şapka giyecek. Siz de suçlusunuz, ben de suçluyum. Cumhurbaşkanı da suçlu, herkes suçlu. Çünkü giyecek diyedir o kanun. Amir bir kanundur. Herkes giymek zorundadır. Onun için ortaokul çocuklar hep şapkalıydı biliyorsunuz bir zamanlar. Ve benzeri. O amir kanundur ama miras hukuka amir değildir. Yani sen istediğin gibi bölüşüyorsun mahkeme gidersen mahkeme istediği gibi bölüştürür. Bunun gibi. Birçok şeyden kurtulmak mümkündür. Böyle konularda razı olmayıp mahkemeye gitmek çok tehlikelidir. Ama hak kaybına uğradan başka alış yolu bulamadan mahkemeye burada da yurt dışında da müracaat edebilirsin. Hanefi mezhebinin Türk coğrafyajı kabul görmesinin nedeni nedir? Hindistan Türk değil, Pakistan'da değil, Afgan'da değil, oralarda da var. <gülüyor> Ama yani Osmanlıların bunda büyük tesiri var. Ona girmiş, daha mavera Nehir bölgesinde yayılmasının bunun üzerine tesiri var. Bunda zamanın devleti, Abbasiliğin, Hanefi mezhebinin resmi devlet mezhebi olarak kabul etmesinin etkisi var mıdır? Hayır, Abbasiliğin değil, daha ziyade neyin var? Osmanlıların var ve Mavera-i Nehir var. Hane, e, ...Abbasiler'de yayılmasına, kökleşmesine ve devlet tecrübesi edilmesine yardımcı olmuşlardır e, dolayısıyla. Veya Hanefi mezhebinin usul ve metotları tercih sebebi, o hayır bu olmamıştır yani usul sebebi değil. Ya da Abbasi yönetimine yakın Türklerin olması bu mezhebi verilme, hayır bunlar değil deminki dediğim. Deminki dediğim, askeri Abbasi yönetimi e, Türkleri kullanmasının sebebi yani asker olarak kullanan askeri kabiliyetleridir. Kendi iç içtekileri de bir nevi güvensizlikleridir. İslam'a göre kadınların çalışması usulunda bazı alemler zarurat hale kadın çalışması yasaktır diyorlar. Bunları açıklarmışsınız. Kadınlar çalışmasına İslami bir mani yoktur. Ancak kadına yakışır şekilde olmalıdır. Evdeki evin işlerini de, kocanın hukukunu da, çocukların işlerini de nasıl diyeyim? İhmal edilmemesi gerekir. Çünkü aile, cemiyet bunun üzerine kuruludur. Asıl yetim olan anası, babası ölmüş çocuklar değil. Anası ayrı meşgul. Babası ayrı meşgul, çocuk başkalarının eline bürüyen, ara sıra aracığını gören çocuklardır. Onlar daha fazla yetimdirler. Bunu telafi için bol bol eve oyuncak gelen, oyuncakları da kaldırıp atan çocuklar daha gariptirler. Ee, onun için evine insan düşünmeli, etmeli, gitmeli. Benim imkanım olsaydı kadınlara, bir de kendi alanları var kadınların. Diyelim ki ebelik, diyelim ki ee, nasıl diyeyim kadınların gittiği yerlerde kadın doktoru, diyelim ki kızların öğretmeni ve benzeri belki de elzemdir kadınların çalışmasının elzem olduğu yerlerdendir. Bir de geçindireceği yok. Kendi başının çaresine bakma zorunda kalmış. Ama evin ee, nafaka sorumlusu erkektir. Bu gerçek unutulmamalıdır. Kadınlar dış dünyanın iş hayatına çıkmaya çok fazla meraklı olmamalıdır. Evin onlara ihtiyacı vardır, evin erkeğinin de ihtiyacı vardır, çocuklarına ihtiyacı vardır, evin kendinin de ihtiyacı vardır. Kadının elinin değdiği evle erkeğinin devdi ev arasında dünya kadar fark oluyor. Bu, bu bir hayat gerçeğidir. Onun için hayat buna göre yönlendirilmelidir. Kadın vücut yapısına uygun olmayan ve helallik haramlık duygularının karıştığı bir atmosferde çalışmamalıdır. Evet, rejim neye göre yapılır? Allah Resulü'nün uygulamasına göre yapılır. Selamünaleyküm hocam. Evet. Ben... Bir de biliyorsunuz <gülüyor> recm edilen evliykenle zina eden rejim Bunu unutmayınız. Tamam. Derecem derste... e İslam'da vardır. <gülüyor> dört dörtlük vardır. Hazreti Ömer diyor. Allah Resulü rejim etti. Biz de rejim diyor. Değil mi? E, derste geçtiği için soruyorum. Görüşünüzü almak için. Amel imandan bir cüz müdür? Meselesine biraz değindiniz. E, şimdi biz amel etmeyeni inkarla itam etmiyoruz. E, fakat amelin de imanla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Evet daha önce derslerimizde dedik ki yani iman ameli açıdan güçten zayıflar. Ya yani güçten zayıflar dedik. Ama ne derik iman esasları e, nasıl diyeyim amelden ayrıdırlar. Yani iman esasları neyi inanmayı gerekiyorsa biz bir tanesine bile inanmasak bir dışına çıkarız. Ama diyelim ki İmanla ameli esaslardan bir tanesi yapmamak farklı bir şeydir. Yapmayana ne diyoruz biz? Fasık diyoruz. E şimdi Hazreti hmm. Ebu Bekir'i düşündüğümüz zaman o zaman e, inkar inkar ettikleri içimizdeki tabi tabi. Bir de toplu olarak vermek istemiyorlar. Bunun manası inkardır. Yani amel dolayısıyla yani de değil, savaş, inkar dolayısıyla. Bir de savaşma ayrı bir mese meseledir. Savaş da öyle. Diyelim ki ezan nedir? Namaz için sünnettir. Tamam. Ezan namaz için sünnettir. Ama bir cemiyet, e, diyelim ki bir köyde, bir kasabada ezan okumuyorsa manası farklıdır. İslam'a geliştir, kılıçlar sıyrılır. Çok farklı bir manaya bürünüyor o zaman. Sadece sünnette, bakınız sünnet bile gereke, uğruna savaşılmayı gerektirebiliyor. Peki şimdi, şimdi imanla amel arasında nasıl bir bağ var? Birisi öbürünün meyvesidir. Ağaçla meyvesinin arasındaki bağ gibi. Elma ağaç değildir. ağaçtan ama nasıl diyeyim? Ağaç meyve verir ve sen de onu alır yersin. İman amellerle, salih amellerle dış dünyaya akseder, önemlidir. Aksetmelidir ki cemiyet güzelleşsin, hayat güzelleşsin. Bunun gibidir. Ama diyelim ki biz diyelim ki bir insan namaz kılmadı. Veya hotta diyelim ki bir oruç tutmadı. Şu günkü orucu tutmadı. Kaza ona nerede imandan parçadır dersek, imanın bu bölümünü yapmıyor deriz yapmadığı için küfre girdi deriz. Bu çok ağır bir hüküm. E evet. Evet. Sonra bir yere gideceğim. Geri döverler sizi de beni de. <gülüyor> tamam tamam. Tamam. Avukatlardan gelen soru. Niye? <gülüyor> Şöyle diyeyim. Yani çok adalete hakkı savunmak şartıyla yapılabilir ihtiyacımız var. Eğer bizim avukatımız yani insanlarımız olmazsa ölçülü ve doğruyu savunan delil saklamayan e, haklı olduğuna inanan şeylere savunan avukat ihtiyacımız var. Bu ölçüde yapılır. Selamun hocam. Evet. Böyle dava her zaman gelir mi? Veya tırk böyle dava kabul edersem o meslek ne kadar devam eder? Bu ayrı bir konu. Ayrıca Avukat bürolarının, hukuk bürolarının bir bölümünde hakem bürosu diye kurulursa büyük de hizmet ederler. Hocam. Ama biz hakemleri kullanmaya daha hakemlik konusunda da olgun değiliz. Evet. Hocam dediği zaman Said Nursi Hazretleri Hüve Nüktesinde ses, telaf, telefon konuşmalarının aktarılması ile ilgili çok güzel bir, anlat, bir şekilde anlatıyor orayı. De ikinci sorum da bugün nişanlar arasında genelde nikah kıyılıyor. Daha çabuk şey yapmak için yani. Milli, milli meselelerden. Evet daha alışveriş, rahat yapabilsinler falan diye. Ama nişanlılık biliyoruz ki şey için. Evet, bunun iyi yemek. Nehir şey, <gülüyor> filan bunlarda da geçerli mi? Erkek tarafı vazgeçmedikçe nikah da düşmüyor. Tehlikesini sen söyledi. Yok hocam, <gülüyor> bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız yani? Evet, bunun daha yakında... Her gün, her Allah'ın günü sorulardan birisi bu zaten. Şey, nişanlılık devresinde alışverişe işte nasıl diyeyim resmi muameleleri ve benzeri takip etmek için nişan yapılıyor. Biraz da bu bahane ediliyor rahat buluşmak için. Bunu da unutmayalım. Yani bu bahane ediliyor, rahat buluşuluyor, rahat davranılıyor. Ama iyiye ve kötüye kullanılma oranı %50-50. İyiye kullanılan da oluyor bunu. Evet. Rahat alışveriş yapmak için, muamele takip etmek için ikide bir de anne baba aileden birisi olmaya ihtiyaç kalmıyor beraber eşya beğeniyorlar, evi beraber kuruyorlar. Ama eşya alırken küsüşünce, nasıl diyeyim boşanma olunca, kız da boşanmayı kabul edip de, ka boşanmak isteyince, erkek boşamak istemeyince, intikam almaya kalkınca seni boşamayacağım diye tutturuyor. Bu sefer her geçen gün, her geçen saat vebal işliyor. Dolayısıyla erkek de günaha giriyor. Onu dinlemeyip yeni bir nikaha giden kız da günah işliyor. Veballer birbirini takip ediyor. Bu konuda benim tavsiyem düğüne yakın nikah kıyılması veya diyelim ki kız tarafının bir nikahı boşama hakkını evine alması. Buna da nikah yaparken bana bir boşanma hakkını ver desen bu şimdiden boşanmayı kafasına koydu. İyi şeyler düşünmüyor. Bu da devreye giriyor. Kısaca bütün bu konularda şuurlu olmak lazım. Ne olur ne olur. Bugünü var yarını var. Nasıl diyeyim boş eve gelin gitmeyi kabul eden. Abla oğlanın ablasının beğendiği koltuk alındı diye boşanıyor. Boş eve gelin gitmeye yeminle söyleyen, yeminle razı oldum. Çocuğun durumu fakirmiş. Daha sonra arkadaşlar da yardım etmiş. Koltuk almaya gitmişler. Oğlanın ablası da gelmiş. Bunun beğendiği koltuk değil de ablanın beğendiği koltuk aldık diye cıngar çıktı. Ve benzeri. Daha neler neler. Nokta. Bu iş bitmez. Bir şey daha var galiba. Son olsun. Atıyorsun. Tamam oldu. Hadi.